Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Açık Dergi içerisinde yayınlanan e, Bağımsızlara hoş geldiniz. E, Bağımsızlar, Türkiye'de kurumsal kültür sanat alanının dışında faaliyet gösteren, devlet ya da özel sermaye sahipliğinde veya güdümünde olmayan bağımsız kültür sanat alanını gündemine alan bir program. Bağımsızlar.org ya da bagimsizler.org web sitesi üzerinden bağımsızlara erişmek mümkün info.bagimsizler.org adresinden haberleşebiliriz ve Instagram'da bagimsizler.org'dan takip edebilirsiniz. Ben Ekmel Artan, Bağımsızlar ekibi adına programı hazırlayıp sunmaya devam ediyorum ve konuğumuz sevgili Serhan Ada. Serhan Ada kültür politikaları alanında çalışmalarıyla, akademik ve akademi dışındaki çalışmalarıyla ve bağımsızlar üzerine de um, sürdürdüğü çalışmalarla kültür sanat alanında bilinen isimlerden bir tanesi e, ama daha fazlasını kendisinden rica edeceğim. E, hoş geldiniz Serhan. İyi akşamlar, e, teşekkür ederim. Evet ben... E... Aşağı yukarı 25 yıl oluyor İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Sanat ve Kültür Yönetimi ve onun altındaki Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi programında hocalık yapıyorum. Aynı zamanda da bir araştırma merkezimiz var Kültür Politikaları ve Yönetimi diye. Bir yayınımız var Kültür Politikası yıllık. İletişim yayınlarıyla birlikte onu çıkarıyoruz ve de bir Kültür Politikası ve Kültürel Diplomasi diye bir UNESCO kursumuz de var. E, orada ama e, kültürün gerçekten hayatın içinde olması gerektiğine de inandığım için e, o alanda da e, çalışmalar yapmaya uğraşıyorum. E, evet, çeyrek yüzyıla yaklaşıyor birazcık. Hikaye öyle e, ama sadece Türkiye'de değil mesela Arap Kültür Politikası grubuyla da Hı. aşağı yukarı 12 yıldır beraber çalışıyoruz. Kosova'da beraber çalıştığımız e, bağımsız çalışan e, diyelim, paydaşlar ve arkadaşlar var. Evet bu çalışmalar sürüyor. Zaten bağımsızların da e, her türlü bağlantıyı gözeterek yani ülkeler arasında, şehirler arasında, bölgeler arasında çalışmalarında sonsuz yarar var. Peki kültür politikaları derken Türkiye'de kültür politikalarının nasıl belirlendiğine dair pek bir fikrimiz yok. Aslında kültür politikaları hakikaten... E, Tasarlanıyor mu, yapılıyor mu ya da hangi kanallarla ortaya çıkıyor? Kültür politikaları sonunda galiba kurumlar üzerinden tanımlanıyor ve tasarlanıyor. Aslında Türkiye'nin 2013 yılına kadar resmi durumdan bahsediyorum. Yani 8 yıl öncesine kadar yazılı bir kültür politikası yoktu. Ben yokluğuyla var oldu diye anlatıyorum ama. Kültür politikası hep vardı ama o uygulayıcılar açısından her an değiştirilebilirlik Fırsatını yarattığı için e, yazılı da halde değildi. Ama Cumhuriyet'in ilk döneminde çok net bir kültür politikasının varlığını görüyoruz. Eleştiri hmm. ayrı, baş, bakış ayrı. Şöyle bir örnek vereyim. E, Hasan Ali Yücel, Milli Eğitim Bakanı burslu olarak Paris'e gönderilmiş. E, ondan sonraki e, Muhittin Sirer yanlış hatırlamıyorsam adını, onu da Berlin'e okumaya göndermişler. Yani çok belirgin iki ayrı e, ekol üzerinden kurulmuş. Sadece sanatçıların Anadolu'ya gönderilmesi falan değil. Bunu tartışabiliriz. Bu niye bu kadar milliydi vesaire. Ama bir politika olduğu anlaşılıyor. Sonra Demokrat Parti döneminde bir hani bıraktık kendi halinde gitsin yaklaşımı var. 80'lerden sonra bir özelleştirme durumu var. E, ama hala zayıf bir kültür politikası. O arada da Talat Zahit Alman'ın e, Eski artık yerinde yerler Ankara Palas Oteli'nde, Büyük Ankara Palas Oteli'nde Ankara'da oturup da İlk Kültür Bakanlığı'nın programını iki üç gün kapanıp yazdığını bana anlattığını da aktarmak isterim. 1970 gazetede yazdığı bir yazı üzerine iyi o zaman bakanlığı kuruyoruz, kapgel demişler. O da kalkmış gelmiş Amerika'dan. <gülüyor> Oturmuş yazmış. Hatta şey diyor. Siyah makam arabası kalmamıştı. Bana mavi araba verdiler filan diyor. Ya yani Kültür Bakanlığı'nın nasıl e, kenarda kaldı? 2000 e, 9-10'lardan itibaren Kültür Bakanlığı Avrupa Konseyi'ne dedi ki biz kültür politikasını gözden geçirme sistemine dahil olmak istiyoruz. Çünkü Avrupa Konseyi o dönemde UNDP'den aldığı bir yöntemle başlattığı bir gözden geçirme sistemi vardı. Fakat e, bunun yazılması 2013'ü buldu. O dönemde de ben hem Anadolu kültürde de yönetici olduğum için hem de işte bu kültür politikasıyla zaten akademik olarak ve e, alanda da ilgili olduğum için bakanlar şunu dedik. Yani bizi de bu sürecin içine dahil edin. Birlikte yapalım. Hani yönetişim lafını kullanmak istemiyorum ama birlikte yapalım. Ancak şöyle bir şey oldu. Onlar çok sevindiler. Yani bürokratlar doğru söylemem gerekirse çok sevindiler. Fakat döndüler bize dediler ki ya bu şey açısından... E, ...prosedürler açısından maalesef mevzuat açısından uygun değil. Böyle bir şeyi biz yani isteriz ama mümkün değil. İyi dedik biz de. Ee, kulakları çınlasın tekrar e, sevgiyle almak istiyorum. Osman Kavalın arkadaşlarımız oturduk ve şunu dedik. Ya iki yol vardı. Ya bakanlığın ulusal raporu yazmasını bekleyecektik ki... ...o sistem şöyle işliyor bir ulusal raporu yazılıyor... Avrupa Konseyi'nin tayin ettiği bir uzmanlar grubu oluyor. O ülkenin dışından seçilmiş bağımsız uzmanlar grubu. Onlar ulusal rapor üzerinden bir gözden geçirme raporu yazıyorlar. İki rapordan oluşuyor. Biz dedik ya bunu bekleyeceğiz, üzerine bir şey inşa edeceğiz. Ya da sanki Gramsci'nin hegemonya dediği anlamda biz kültür bakanlığıymışız gibi bağımsız tek tek insanlar oturacağız ve bu kültür politikasını biz yazacağız. Ve biz bu ikinci yolu tercih ettik. Oturduk ve çalışmaya başladık. 180 kişi ve e, ya yani biz bağımsızlar olarak sivil toplum temsilcileri olarak ve kurumsal olmadan bireysel çünkü kurumsal olduğunda yani derneğin yönetim kurulundan karar çıktı mı niye başkan geldi de yardımcısı gelmedi gibi tartışmalar Bu 180 kişi 2013'ten söz ediyoruz. Yok 2009'dan söz ediyorum. Hı hı. Oturduk gruplar halinde çalıştık ve 2011'de bir sivil toplum gözüyle Türkiye kültür politikasını yazdık. İngilizce'ye çevirdik Türkçe İngilizce yayınlandı kitap duruyor. Bakanlığın ki iki yıl sonra bitebildi. Hı hı. Dolayısıyla Türkiye'nin geleneğinde bir kere böyle bir şey var. Dolayısıyla da Avrupa Konseyi'nin sistematiği içinde olmasa da Türkiye'nin yazılı 3 tane kültür politikası var. Bakanlığın ulusal raporu 2013, uzmanlar raporu 2013, sivillerin raporu 2011. Bunlar duruyor yazılı. Bakanlık kendi sitesine koymuyor çünkü geçmişte yazılan şeylere, politika belgelerine itibar etmiyor. Şimdi hızla diğerlerine geliyorum. Hemen sonrasında... Ee, Ahmet Davutoğlu başbakanken bir strateji belgesi açıklandı kültürle ilgili. Türkiye'nin e, Avrupa Kültür Başkenti benzeri kültür şehirleri mesela seçilecekti. Kültür planlarını hazırlayan şehirler arasında. Gençlere öncelik verilecekti. Şimdi tekrar bu konu gündeme geliyor. Böyle bir belge açıklandı. Fakat Ahmet Davutoğlu düşünce başbakanlıktan bu belge de ortadan kalktı. Sonra hemen akabinde 3. Kültür şurası düzenlendi. Onun da bir kitabı var. Orada da aslında önemli sayılabilecek pek çok ipuçları var. Mesela bağımsızların kayrılması gibi. Hı hı. Fakat o da bir politika belgesine dönüşmeli. Bir e, şura e, tutanağı halinde elde duruyor. Hı hı. E, <gülüyor> son olarak da Türkiye 2017'de e, UNESCO'nun kültürlük ifadelerin çeşitliliği sözleşmesine taraf olunca Orada 4 yılda bir ülkelerin kültür politikalarında neler yaptıklarına dair raporlar vermeleri bekleniyor periyodik olarak. Türkiye geçtiğimiz Temmuz ayında ben maalesef ayrıntılarıyla görmedim ama öyle bir rapor da üretti. Belki son bir şey olarak belirtmemiz lazım. Geçtiğimiz Eylül ayında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi 125 kişinin katılımıyla bir Türkiye Kültür Stratejisi Forumu, düzenledi ve 10 e, ayrı atölyede insanlar çalışarak ve atölye çıktılarını da hep birlikte tartışarak e, kültür politikasının çeşitli alanlarındaki hepsinde aslında bağımsızlar çok öyle çıkıyor. Ve o forumun özelliklerinden bir tanesi e, 12 ilden, aklımda yanlış kalmadıysa ki bunların arasında Adıyaman var, Artvin var filan 13 ilçeden 12 ildeki 13 ilçeden kültür yöneticileri de Katıldılar. Yani sadece İstanbul şeyli değildi. O da kitap halinde sene bitmeden yayınlanmış olacak. Yani Türkiye'deki tablo şu anda o. Bir de Daç yürüttüğü bir sanatçı envanteri var. Ama politika belgesi tabii başka bir şey. Yani senin de dediğin gibi tanımların olması, önceliklerin olması, ilkelerin olması, hedeflerin olması demek. Yani var olan durumun tespitinden daha fazla bir şey bu. Evet ve bu devlet tarafına yani bir de sorumluluk getiriyor olmalı. Çünkü şu anda bize bağımsız alana karşı hiçbir sorumluluğu, hiçbir yükümlülüğü yok aslında. Yani aslında vatandaşa karşı var. Anayasa'nın 64. maddesi var. Vatandaşlar açısından kültürden yararlanmayı haklı <gülüyor> çok güzel tanımlamış. Anayasa'nın bir sürü defosu olduğunu biliyoruz ama devlet açısından da bir görev olarak tanımlamıştır. Şimdi bunun şu beklenir. Altının doldurulması lazım. Evet. Ve... Ee... Bütün destek mekanizmalarında bağımsızlar için ayrı fasıllar olması gerekir. Yani başka türlü e, bu kültüre topyekün bakış diyeceğim veya böyle bir magma gibi bakışın değişmesi mümkün değil bir örnek vermek istiyorum. Çatro kooperatifleri var. İstanbul'daki en büyükleri ve en fazla çalışanları. Onlar... E, Kurulabilmek için bir şirket olarak kuruluyorlar ve kendilerinden bahsederken bunu onlarla da konuştuğumuz için burada söyleyebilirim özel tiyatrolar diyorlar ben de diyorum ki boyutlarınız itibariyle sizler özel gibi de görünseniz hukuki olarak bana göre bağımsızsınız çünkü ne bileyim küçücük bir sermayeyle hı hı. herhangi bir bodrum katında müthiş bir yaratıcılıkla yaptığınız iş tam da bağımsızları tanımlıyor. Tabii. Ama bu kanuni <gülüyor> sınır veya o kısıtlı bakış gelip buraya da kendini yansıtabiliyor. Yani onlar kendi belgelerinde, kendilerinden söz ederken özel tiyatrolar diyorlar. E, ama orada başka bir yani, anlam taşıyor özel tiyatro olma durumu. Biz de mesela bu bağımsızlar indeksini de e, sınıflandırıyorken şirketleri de dahil ettik. Tabii. Çünkü e, tiyatrolar gibi bilet satabilmek için şirket olmak zorundalar. Bunda da bir mahsur yok yani. Evet. Çünkü bir, Türkiye'de bir de kere gitmeyen şirket kavramı olmadığı için Anadolu, ancak tür öyle ama bunu kendi tüzüğüyle yapabiliyor sadece. Evet. Hukuksal bir konu değil mi? Evet. evet. Zaten Anadolu kültüre de bu konuda bir soruşturma açıldığını hmm. yanlış hatırlamıyorsam hmm. biliyorum. Çünkü e, bu ne demek? Niye böyle bir şey yapılıyor diye. E, evet. <gülüyor> yani zamanında... Tabii ki mevzuat uygun olduğu için bu kabul edilerek, gösterilerek yapılmış bir şey ancak e, tekrar tartışma konusu olabiliyor. Evet biz 2000'lerin başında da e, ortalarında dernekleşiyorken de çok düşündük, çok acı çektik aslında dernek mi olalım, başka bir şey mi yapalım, hiç olmayalım mı bir şey ama yani işte belli destekleri alabilmek için e, bir hukuki bir yapı almanız gerekiyor, güzel bir kişilik olması gerekiyor. Dolayısıyla dernek tek yoldu. ama Türkiye'de dernek... Eskiden işte emniyete bağlı çalışan doğrudan emniyetle gidip görüştüğünüz bir teş şeyken, e, statüken şimdi bir parça değişti. Şimdi hatta artık tamamen online gidebiliyor ama hala her şeyi rapor etmek zorunda olduğunuz başka bir yapı var. Yani dolayısıyla dernek yapısı da böyle çok kolay. E, kolay bir yapı değil aslında bağımsızlar için. O yüzden işte tamamen kolektif olarak giden, hiçbir hukuki statüsü olmayan çok fazla bağımsız yapı var aslında. Ee, aslında şey de çok e, bence iyi işletilir ve doğru anlaşılırsa e, sosyal kooperatifin de doğru bir yapılanma olduğu kanısındayım. onun için İstanbul'daki deney e, çok da değerli. Bu da son zamanlarda aslında şeyle garajla başlayarak kooperatif ortaya çıktı. Aynen. Yani e, Türkiye'de çünkü bunun altyapısı var. Hı -hı. Hem ticari faaliyet gösterebiliyor, hem üyelerinin çıkarları doğru çalışma yapabiliyor. E, bunun için bence e, yani irili ufaklı bütün e, bağımsızların ve Gramsci'nin söylediği anlamda hegemoniye talip olabilmek için bütün işlerin içine kültür politikasına dair bazı bileşenleri koymaları ve zaman içinde bunlar arasındaki bağları, ilmekleri nasıl bağlayacaklarını gözetmeleri çok önemli. Çünkü bu bir anda olmayacak. Bir örnek vereyim. Türkiye şeye doğru giderken, işte bu 2005 ...ültral ifadelerin çeşitliliği sözleşmesine taraf olmaya doğru giderken... ...çünkü orada hep e, çeşitlilik deyince akla hep azınlıklar, Kürtçe ve, vesaire geldiği için... uzun süre Türkiye bunun tarafı olmadı. Ve e, aslında mecliste e, gündemin belirli bir sırasında hep böyle park etmiş vaziyette durduğumuz uluslararası sözleşme. Uluslararası sözleşmenin de statüsü şu, e, onandığı zaman... Büyük Millet Meclisi'nde kanun statüsünde oluyor. Yani hukuki geçerlilik kazanıyor. Şimdi onun doğrultusunda bir kere o sözleşmenin özelliği şu miras sözleşmelerinden farklı olarak sivil topluma statü tanıyor <gülüyor> Ve bütün toplantılarda sivil toplum temsilcileri, kararlar, taraf devletler konuştuktan sonra kararlarla ilgili önerilerde bulunma hakkına sahipler. Ve e, dünyanın pek çok ülkesinde bu e, Kültürel çeşitlilik koalisyonları var ve Kebek'te de, Monreal'de de bunun bir federasyon merkezi var. Ee, kültürel çeşitlilik koalisyonları. Aslında, şimdi tarih hatırlamıyorum ama 2016 veya 15 olabilir tarih, Cezayir'de bir toplantıyla bu sivil koalisyonun kurulması için biz bir toplantı yapmıştık. Ee, Yayıncılar Birliği vardı. Müzik Yapımcıları Meslek Birliği vardı ve pek çok bağımsız e, sanatçı, e, kültür profesyoneli falan da vardı. Fakat şöyle bir şey oldu, e, Uluslararası Sözleşme UNESCO falan deyince bunu böyle bir e, beraber çalışmanın bir fırsatı olarak görmek yerine ya biz ne böyle şeylere giriyoruz gibi biraz geride duruldu ve bizler birkaç kişi e, aksaçlı ve olağan şüpheliler e, kaldık. Dolayısıyla ama o çalışan bir yapı ve aslında e, dünyadaki etkinliği de sürüyor federasyonun. Ve o sözleşmenin kabul ettiği aktörlerden bir tanesi federasyon. Yani Uluslararası Kültürel Çeşitlilik Koalisyonları Federasyonu adı da. Hı hı. E, yani bu tür şeylerde eş öğrenme, deneylerden öğrenme anlamında çok farklı alışverişler olabilir. Onun için... E, yani, Açık radyo vesilesiyle ve senin programın vesilesiyle bundan bahsedersek belki tekrar bunu canlandırmak ve konuşulur hale getirmek mümkün olabilir pekala. Evet buradaki problem birazcık da şey gibi yani biz artık o kadar yorulduk ki devletten ya da kamudan bir şey beklemekten. Genellikle o, o kanalı kapatıyoruz aslında. Yani kültür politikalarıyla falan uğraşmak da işte birazcık akademiye falan. Bir de birazcık ulusal gibi de... algılanıyor kültür politikası her zaman. Oysa şehirlerin de kültür politikası elbette, olmak durumunda. elbette. elbette. Yani özellikle ülkeyle Türkiye de devleti beklemek zorunda değil. Bil. Onun için ben e, yani kentlerde yapılan çalışmayı ya İzmir'i sen de biliyorsun yani 2009'dan bu yana süre gelen bir çalışma var. Hı hı. Ve o yani bu sene yapılan kültür zirvesinin e, ev sahibinin İzmir olması rastlantı değil. Hı hı. Çünkü yıllardır biriken bir şey var. E, bağımsızlar işte zaten radyo programında da aktifler e, kültür platformu girişimi diye bir şey var. informal bir yapı hı hı. ama bu sürüyor yani. Şu da gelmeye çalışıyordum ve bağımsızlar arasında bir dayanışma yaratmaya. Evet. çalışarak ancak bu yani, durumu deneyimleyebiliyor. Yani daha birlikte çalışma. Çünkü evet ama bu, bu da çok geliştirmek çok kolay değil. Yani. Bu da çok kolay bir iş değil ve aslında bugüne kadar da böyle bir dayanışma zemini de oluşmuş değil aslında. Evet. Biraz işte bağımsızlar üzerine çeşitli girişimler aslında 2000'lerin ortalarından beri yapılan toplantılar, küçük küçük bir sürü faaliyet var. Ama bunların hepsi toparlanıp bir etkin bir şeye dönüşemiyor. Evet o çok büyük bir açık bence de yani e, bir kere ortak iş yapma e, gelinliğinin zayıf olduğunu kabul ederek yola çıkmamız lazım. Bir yandan da aslında bağımsızlar, yani bu alanda çalışan herkes kendi işini yapmak derdinde. Aslında kendi işini yapmak istiyor. Yani alanın savunuculuğu aslında hakikaten bambaşka bir iş. Bütün bu aktörlerin içinde olması gereken ama başka bir şekilde yönetilmesi, sürdürülmesi gereken bir iş. İşte bir kere şu var, yani akademide kültür politikasıyla doğrudan ilgilenen ve yıllardır ilgilenen bölüm bizimki. <gülüyor> e, fakat... Bilgi Üniversitesi'nin bile bu alanı kabul etmesi için ben hala mücadele ediyorum. Çeyrek yüzünden bahsediyoruz. Dahi yani kabul etmesi için. Dolayısıyla bu alanda bir kaynak olmadığı şüphesiz. O zaman şu olacak, biraz fedakarlık yapılarak insanlar bu konuyla ilgili olanlar ki gerçekten bağımsızlar, org bu konuda önemli işler yapıyor. Biraz fedakarlık yapılarak bazı insanlar zamanlarının bir kısmını da bunu ayıracaklar. Yani bir yandan da bu işin polisi tarafında, politika hmm. tarafında, siyaset değil politika tarafında da yapılması gereken şeyler olduğunu. Aynı zamanda da şunu söylemek istiyorum. Bir devlet olacak. Orada kimin oturduğu önemli değil. Bir hmm. devlet olacak. Dolayısıyla bunu da hesaba katmak lazım. Yani bütün, bakın şöyle bir örnek vereyim. Bu bahsettiğim 2011'deki çalışmayı yaparken biz bakanlığı bütün ara statü toplantılarına davet ettik ve geldiler. Dolayısıyla da bizim yaptığımızdan da onlar yararlandılar. Çünkü oradaki bürokratların da buna ihtiyacı var. Sonuçta iş onlara kalıyor. Yani bakanın kendisi oturup da kültür politikası yazmıyor ki ya da iki kişi değil. Orada bir sürü bürokrat var ve onlar da yararlanıyorlar. Ve hatta şöyle oldu. Ee, uzadığı için süreç Avrupa Konseyi'nin buna bakan kültür politikaları gözden geçirme sürecine bakan dairesiyle bakanlık arasında da böyle bir e, gerginlik demeyeyim ama bir boşluk oluşmuştu. Bizim düzenlediğimiz toplantıda bir salonda ayrıca bir araya gelip kendi meselelerini bile konuştular. Şimdi bu bağımsızların tanınması... Ve bu içeriği üretmek anlamındaki dirayetleri açısından önemli. Onun için de mesela Türkiye bu 4 yıllık raporları verirken eğer bir koalisyon olsa hı hı. adını hani biraz önce andığımız e, o zaman ister istemez bir paydaş olarak hesaba katılacak. İşte o temsiliyeti oluşturmak zor bir şey. Çünkü bağımsızlar bir yandan da hakikaten bağımsızlar. Dağınık bir yapıdan söz ediyoruz. O dağınık yapıyı kim temsil edecek? Bu işte, i̇şte zaman bu, zaman bu üniversite öyleydi, onun evet. adına konuşuyor. Zaman zaman diğer kültür enstitüleri onun adına konuşuyor. Ama kendi adına konuşma kapasitesi yok aslında. İşte çünkü... Bu en zayıf olduğu nokta aslında en güçlüye dönebileceği nokta. Hmm. Çünkü yani bir, nasıl diyeyim ona, e, yukarıdan aşağı kararlar alınarak değil, evet. bireysel zamanından zihin emeğiyle fedakarlık ederip ortaya konan çözümlerden bahsediyoruz. Geliştirilen önerilerden bahsediyoruz. Bu çok değerli bir şey. Hani ortaklar commons falan diyoruz ya siz, hı hı, e, bu hı. zaten tamam. Hı hı. Bu da, i̇şte, ama bu olamıyor. Hı. Bunun metodolojileri mi geliştirme lazım işte. Tamamen ben de katılıyorum. Ee, küçük küçük iyi örnekler yaratmak lazım. Aksi halde anlatmak kolay olmuyor. Yani 10 yıl önce yapılan şey bizim ...yaptığımız, benim koordinatörü ve kitabın editörü olduğum projeyi... ...on yıldır aynı şeyden bahsetmek mesela bana yanlış geliyor. Başka örnekler oluşmuş olsun istiyorum. Ama maalesef bir şey değişmiyor on yıllarda. Evet, henüz e, yani onun üzerine koyabileceğimiz başka bir şey de yok. Bu kendi tembelliğinize de işaret ediyor olabilir ama... E, ...yani iyimser ve çalışma üzerinden bir tondan bahsedilecekse... E, Gerçekten aktörlerin e, aktif olarak, burada insanları kastediyorum açıkçası. Çünkü kurumların tarihine baktığımızda Türkiye'de çok zayıf bir durumdan bahsediyoruz. Hı hı. E, i̇şte o zaman gerçekten talepler ve yapılabilenler örnekler üzerinden konuşulabilecek. Aksi halde biz e, konunun etrafında dolaşmakla etmiyoruz. İşte biz birazcık bağımsızlarda iki şey yapmaya çalışıyoruz. Bir gerçekten bugüne kadar... Ee, yapılan işleri derlemeye, bir kaynakça yaratmaya ne yapıldığı onu görünür kılmaya bağımsızlar hakkında çalışıyoruz bir yandan. Ama mesela senin söylediğin e, bu sözünü ettiğin raporlar bizim e, orada kaynak olarak listeye girmiş durumda değil. Ya yani Bu eksiklerin tamamlanması lazım. Bir yandan da listenin gerçekten büyüyerek kısımları e, Gerçekten bağımsız alanın kapsaması ve bir gö bir göstergeye dönüşmesi lazım. Aslında bizim yapmaya çalıştığımız şey hakikaten bu alanın büyüklüğünü dinamizmini ilişkilerini görsel bir biçimde sunabilmek. Yani bir kaynak yaratmak aslında. Savunuculuk belki bu kaynağın üzerine ancak sadece olabilir. Yani durup dururken olacak bir şey değil veya tekil yaptığımız işlerin ne çıkarıldığı basit bir şekilde ne bileyim iletişiminden ibaret değil ee, Hı -hı. yani içerik oluşturmamız gerekiyor ben hegemonya hegemonya derken onu kastediyorum. yani bizim bir polisi içeriği oluşturmamız lazım buna mütesebat mı diyeceğiz ne diyeceksin ama onun üzerinden ancak konuşulabilir Serhan çok teşekkürler herhalde 25 dakikalık süremizin sonuna geldik konuşmak bu konuları seninle konuşmak çok zevkliydi ve sanıyorum devam edeceğiz çünkü Herhalde çok küçük bir şeylik bir alanın bir kısmını konuşabildik konuşabileceklerimizin. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Devamında da başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Bu akşam 95.0 Açık Radyo Açık Dergi Bağımsızlarda Serhan Aday'la birlikteydik. Ee, Serhan'a ve herkese çok teşekkürler. İyi akşamlar. Hoşçakalın.